mezhepler yüzünden Avrupa'da Hıristiyanlar yüzyıl savaşları yapmışlar şu anda İslam aleminde mezheplerden dolayı büyük sıkıntılar var sizin de ifade ettiğiniz gibi Peygamberimiz iki şey bıraktım dünya diyor biri Hazreti Kur'an diğeri ehl Beytim dediğine göre mezheplere olan ihtiyacın olup olmadığı konusunda bu e, itikadi mezhepler kastediliyor anladığım kadarıyla Bu bir ihtiyaçtan doğmuş veya e, bir takım e, insanların, grupların sübjektif indiği hareketlerinden doğmuş bir şey değil. ve selam Efendimizin ve sahabe-i kiramın terk-i dünya etmesinden sonra İslam dünyasına girmiş bir takım harici etkiler, fikirler ve İslam dünyasının içinde meydana gelmiş bir takım hadiseler, ana gövdeden ayrılan gruplar ortaya çıkarmış. Mezhep dediğimiz şeyler bunlar. Yoksa sahabe-i kiramın üzerinde bulunduğu çizgiyi devam ettiren ehli sünne vel cema'a bir oluşum değil, bir mezhep değil. İslam'ın ana gövdesi kendisi. Buralardan sapmalar olmuş sağa sola doğru. Bunlar doğru mu? Değil. Eğer soruda kastedilen buysa isabetli bir soru değilse böyle bir kafa karışıklığı varmış gibi geliyor bana.